''Tanrı vardır, biliyorum.'' Nereden biliyorsun? ''Çünkü kutsal kitaplarda öyle yazıyor.'' Peki o kitaplarda yazılanların doğru olduğunu nereden biliyorsun? ''Çünkü kutsal kitaplar Tanrı'nın sözüdür.'' Çevrene bir bak. Bu ahengi görmüyor musun? Bu ahengin Tanrı kanıtı olduğu nerede? ''Çünkü Tanrı öyle söylüyor.'' Fakat bu bir kısır döngü. Nedenmiş o? ''A'yı kanıtlamak için B'yi kullanıyorsun.'' ''B'yi kanıtlamak için A'yı kullanıyorsun.'' Öyle mi yapıyorum? Evet. Kanıtlamaya çalıştığın şeyi daha en başından kanıtlanmış kabul ediyorsun, onu söylüyorum. Bence yalnızca neden kavramı kullanılarak Tanrı'nın varlığı pek de güzel anlatılabilir. Hadi bakalım. Her şeyin bir nedeni yok mu? Var. Evrenin de bir nedeni olması gerekmez mi? Evrendeki her şeyin bir nedeni olduğunu kabul etsek bile, bir bütün olarak evrenin de bir nedeni olup olmadığını bilemeyiz. Ama öyle olduğunu kabul edelim. Güzel. İşte bu neden Tanrı'dır. Tanrı ilk nedendir. Hepsi bu kadar. Peki madem ki her şeyin bir nedeni var, söyle bakalım. Tanrının da bir nedeni var mı? Hayır efendim yok. Tanrı kendi kendisinin nedenidir. Tanrının nedene ihtiyacı yoktur. O nedensizdir. Diyorsun. Evet. Yani bu nedenler soruşturmasına bir noktada son veriyorsun. Evet. İyi ama neden evren kendi kendinin nedenidir demiyorsun? Hiç öyle şey olur mu? Neden olmasın? Evreni açıklamak için çok daha anlaşılmaz bir kavramı tanrıyı işin içine sokuyorsun ve de sorgulamamı orada kesmemi istiyorsun. Bence akıl yürütürken okumun usturasını kullanmalısın. Ne usturası? Okumun usturası. Bu terim mantıksal bir ilkeyi ifade eder ve adını Orta Çağ düşünürü Okumlu William'dan alır. Bu ilke bir şeyi açıklamaya çalışan iki kuram varsa ve bunlardan biri basit bir kuram iken Diğeri gereksiz varsayımlarla dolu ise, basit olanı seçmemizi öğütler. Seçmezsem ne olur? Bak bir örnek vereyim. Bir Hint efsanesine göre dünya bir filin sırtında durmakta. Bu fil de bir kaplumbağanın üzerinde bulunmaktadır. Amma da saçma. Peki kaplumbağanın üzerindeymiş? Kurbanın mı? Hayır, başka bir kaplumbağanın. Neyse, burada vurgulamak istediğim, Hintliler dünyanın uzayda nasıl durduğunu anlamak istemişler ve böyle naif bir çözüm bulmuşlar. Ee, Başka bir izahat da şöyle olabilirdi. Dünyanın kendisini uzayda tutacak hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ne file, ne de kaplumbağalara. İşte bu ikinci açıklama daha basit açıklamadır. Ve Ockham'ın usturası uyarınca bu açıklama seçilmelidir. İlk açıklamadaki gereksiz öğeler, fil ve kaplumbağalar bu usturayla kesilip atılmalıdır. Yani sen evreni açıklamak için evrenin ötesindeki bazı şeylere müracaat etmemizin bu ilkeyle çeliştiğini söylüyorsun. Evet, kuramlarımız yalın olmalı. Gereksiz ve anlaşılmaz varsayımlar içermemelidir. Ben gene de daha karmaşık açıklamayı yeğliyorum. Böylesi bana daha tatminkar geliyor. Sen bilirsin. Tamam, evren konusunda uzlaşamadık. Ama şimdi tartışmamızı daraltalım. Dünyaya bakalım. Dünyadaki yaşama bakalım. Tamam. Sen ve senin düşüncende olanlar, tüm bunları Darwin Kuramı'nın açıkladığını iddia ediyorsunuz. Evet. Evrim tartışmasına girmek istemiyorum. Sadece şunu tartışmak istiyorum. Evrimin de bir nedeni olamaz mı? Neden bütün bunların nedenini merak etmiyorsunuz? Neymiş o neden? Ne olacak? Tanrı. Evrimi kabul etsek bile, bütün bu evrim sürecinin arkasında O'nun planlayıcısı olarak Tanrı vardır. Sen burada akıllı tasarımcılar gibi konuştun. Kim onlar? Tam da senin söylediklerini söyleyen bir grup. Yaratılışçılığın sofistike bir versiyonunu savunuyorlar. Şey, her neyse. Sen soruma cevap ver lütfen. Gene de aynı yere geldik. İlla ki dünyayı bir filin sırtına yüklemek istiyorsun. Ne diyebilirim ki? Peki şu soruya cevap ver bakalım. Neden dünyanın güneşe uzaklığı tam olması gerektiği gibi? Anlamadım. Anlamazsın tabii. İşine gelmedi çünkü. Şunu söylüyorum. Dünya Güneş'e biraz daha yakın veya biraz daha uzak olsaydı, dünyada yaşam olmayacağını biliyoruz. Bundan ne sonuç çıkarıyorsun? Ne sonucu çıkaracağım ki? Cevap sorunun içinde, dünya şimdiki yörüngesinde olmasaydı, yaşam ortaya çıkmazdı. Derin düşünmüyorsun. Bu işte bir hikmet yok mu? Anlaşıldı. Sözü antropik ilkeye, yani insan merkezli ilkeye getirmek istiyorsun. Evet. Şimdi bir kere şunu kabul etmek gerek. Yalnızca dünyanın güneşe uzaklığı değil, pek çok fiziksel değerlerden birazcık daha farklı değerlere sahip olsalardı, evren öylesine farklı olurdu ki bizler burada olamazdık. Yani bilinçli yaşam ortaya çıkamazdı. Buraya kadar doğru ama bunun bir adım daha ötesine gitmek yanlış. Yanlış olan ne? Neden doğru olsun? Neden ki? Neden bu işte bir hikmet olabileceğini düşünmüyorsun? Anlamıyorum. Bence bu iddia Kopernik devrimiyle tahtından indirilmiş, insanlığın tahta yeniden kurulmak istemesinden kaynaklanıyor. Bu, bu işte bir iş var yanılsamasıdır. Evrende trilyonlarca gezegen var. Bunların bazılarının güneşe uygun mesafede olması, canlıların yaşaması için uygun fiziksel özelliklere sahip olması büyük bir ihtimaldir. Bunu Tanrı'ya bağlamanın gereği yok. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Antropik ilke Sanki Leibniz'in o ünlü sorusuna verilmiş bir cevap gibidir. Soru nedir? Cevap nedir? Soru: Hiçlik yerine neden bir şeyler var? Cevap: Var olalım diye bütün bunlar. Soru güzel, cevap ondan da güzel. Soru güzel de cevap konusunda aynı fikirde değilim. Neden? Bu cevap doğru olamaz mı? Bu cevapla tatmin olmayanların karşı argümanı ise şöyledir: Evren biz burada olalım diye böyle değildir. Evren böyle olduğu için biz buradayız ve bu bana daha yalın, daha basit, daha anlaşılır, daha mantıklı geliyor. Ben gene de aynı soruyu sormadan duramıyorum. Evren neden böyle? Ne bileyim, belki de evrenimiz farklı yasa ve sabitleri olan pek çok evrenden yalnızca birisidir. Bu evrenlerin bazısında hiç yaşam yoktur, bazısında bizimkinden çok daha farklı yaşam türleri olabilir. Bizler de bu evrenlerin birinde böylesi bir yaşam formu olarak gelişmiş olabiliriz. Olamaz mı? Bunu nasıl ispat edebilirsin? Şimdilik ispatlayamam belki ama sen de kendi iddianı ispatlayamazsın. Olsun, böyle düşünmek, her şeyi tanrıya bağlamak bana daha anlamlı geliyor. Anlamdan ne anladığına göre değişir. Anladım, sen bir ateistsin. Değilim. Ama ateist de değilsin. Değilim. Ne teist ne de ateistsin. Peki sen nesin? agnostiğim. Yani... Bak şöyle anlatayım. Genelde şöyle düşünülür. Tanrı'ya inanırsın ya da inanmazsın. Agnostik olmak bu tür bir seçimi kabullenmez. Yani seçmemeyi seçer. Sorunu askıda bırakır. E, sen neye inanıyorsun? Önce bu inanç kavramını açalım. İnanç bilgi değildir. Hiç kimse Tanrı'nın var olduğuna ilişkin bir bilgiye sahip değildir. İşte agnostik bu türden bir bilgimiz yokken... İnanırsın ya da inanmazsın ikilemine karşıdır. Kimsenin Tanrı'nın varlığına veya yokluğuna ilişkin bir bilgisi olmadığına göre en uygun tutum budur. En uygun tutum bu mudur? Evet. Seni bilmem ama Tanrı inancı beni rahatlatıyor, hayatıma anlam katıyor. Seni rahatlatıyor ve hayatına anlam katıyor olması Tanrı'nın varlığını kanıtlamaz. Ama ne derler bilirsin, Tanrı olmazsa her şey mübah olur. Hiç de değil, layık ahlak diye bir şey var. Tanrı ve ahlak farklı konulardır. Dünyada tanrı inancına sahip olmayıp, ahlak konusunda çok fazla tutucu toplumlar da vardır. Ayrıca her şey mübah olmasın diye tanrıya inanmak, hesapçı, çıkarcı bir yaklaşımdır. O senin düşüncen. Kanımca tüm dinsel ya da layık ahlak öğretilerinin temelinde aynı ilke ya da kural yatar. Altın kural. Ve bu kural herkese yeter, fazlasıyla yeter. Altın kural mı? Evet, bir başka ifadeyle sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkalarına yapma. Doğru, hepimizin dilinde olan ama umrumuzda olmayan kural. Belki de bütün mesele ihtiyaç meselesidir. Ne ihtiyacı? Efendi ihtiyacı. Kant, insan efendiye ihtiyaç duyan bir hayvandır demiştir. Daha neler? Kant ve Freud bu noktada uzlaşıyor gibi. Freud'a göre insan, yaşı ne olursa olsun, her zaman ne yapması gerektiğini kendisine söyleyen, Bunlara uyunca kendisini koruyup kollayan, fakat uymayınca da cezalandıran bir babaya ihtiyaç duymaktadır. Ona göre tanrı kavramı yüceltilmiş bir baba kavramıdır. Ve böylesi bir babaya duyulan ihtiyaç, tüm dinlerin kökenidir. Dinler, insanın dünya karşısındaki çocukça çaresizliğine karşı geliştirilmiş bir savunmadır. Dolayısıyla bir efendi arayan onu bulacaktır. O var olduğu için değil, ona ihtiyaç duyduğu için. Tamam tamam. Bir agnostik olarak teizme karşı tutumunu anladım. Peki ateistler için ne düşünüyorsun? Körü körüne teizme karşı olan birisi isem, körü körüne ateizme de karşıyım. Ünlü filozof Zize'in şöyle bir tanımı vardır. Ateizm, tanrıya özlem duyan ama onu bulamayanların akılcı bir duruşudur. Bu nedenle ateistleri dindarlara göre kendime daha yakın, daha dürüst buluyorum. Bunu söylemek isterim. Ta başından beri söylemiştim işte. Sen bir ateistsin hala kim olduğumu anlayamıyorsun. Peki sence insanlar neden bir tanrıya inanıyor? Bence pek çok insan inanmak ile inanma isteğini birbirine karıştırıyor. Anlamadım. Yani pek çoğumuz inanmak istediğimiz için inanıyoruz. Neden inanmak istiyoruz? Çünkü ölümden korkuyoruz. Kim korkmaz ki? Çünkü bir şekilde ölümsüzlük arıyoruz. Kim aramaz ki? Çünkü yaşamın bir anlamı olsun istiyoruz. Kim istemez ki? Bu tür istekler gayet insancıldır. Hepimiz varoluşsal sorunlarla boğuşuyoruz. Hepimiz ölümle, yalnızlıkla, anlamsızlıkla boğuşuyoruz. Kimse bu sorunları yatsıyamaz. Fakat gene de bu tür istekler inancımızı meşru kılamaz. Biz istiyoruz diye Tanrı'yı var edemeyiz. Bal gibi de meşru kılar. Hah, işte bu sözünle William James'in felsefesinin özünü ifade etmiş oldun. Kim bu James? Pragmatizmin kurucularından olan James, Amerika'da pragmatizmin yaygın olarak kabul edilmesini sağlayan başlıca felsefecidir. James ayrıca pragmatizmi, dini inanca bir delil sağlamak için kullanmıştır. Nasıl yani? James, inanmaya olan ihtiyacımızı tatmin edebilecek bir felsefe oluşturmak istemiştir. E ne güzel işte, Tanrı için, Allah için bir şeyler yapmış. James'in felsefesinin temelinde inanma isteği kavramı yatar. Ona göre bizler inanca ihtiyaç duyarız ve bu nedenle inanmak isteriz. İnanmak istediğimiz şeye inanmak için nedenler bulmaya çalışırız. Hatta böyle davranmak bizim hakkımızdır. Pragmatizm neresinde bunun? James'e göre sahip olduğumuz herhangi bir düşünce faydalı olduğu kadar doğrudur. Gidebileceği yere kadar doğrudur. Nesnel gerçeklik diye bir şey yoktur. Gerçeklik, yani hakikat, insan hakikatidir. Nesi kötü bunun? Sorun, James'in doğru ve faydalı kelimelerini neredeyse eş anlamlı kullanmasındadır. Dolayısıyla ona göre kimi yalanlar, yıkıcı olabilecek doğrulardan daha iyidir. Doğrular bizi mutsuz edecekse, yanlış inançlar tarafından kandırılmak daha evladır. James'in felsefesinin zaafı, nesnel ölçütlere dayanmıyor oluşudur. Doğrunun bireyin ötesinde olduğunu kabul etmez. Ona göre doğru fikirler bizim kabullendiğimiz fikirlerdir. Halbuki gerçekliğin bizim inancımızla bir ilişkisi yoktur. İnsanların yüzyıllarca dünyanın düz olduğuna inandıklarını ve yüzyıllarca dünyanın evrenin merkezinde hareketsiz durduğuna inandıklarını unutmayalım. Biz ister inanalım, ister inanmayalım, gerçek kendini eninde sonunda kanıtlayacaktır. Anlıyorum. Pragmatizmin adını bile duymamış çoğu insanın, dini ne olursa olsun, dinsel inanç konusundaki düşüncelerinin James'in yaklaşımına benzer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca özellikle Amerika'da pragmatik yaklaşım yalnızca dini inanç konusunda değil, hemen her konuda kendini gösterir. Amerika yönetimi, tüm dünyaya pragmatik, çıkarcı bir gözlükle bakar ve tüm siyasetini buna göre düzenler. Bu siyasetin dünyayı bir kaosa sürüklediğini kimse yatsıyamaz sanırım. Haklısın galiba. Konumuza dönersek bir de pragmacı açmazdan bahsetmek istiyorum nasıl bir açmaz? Tanrı inancının kendisini daha mutlu kılacağını düşünen birisinin, ''Tanrıya inanmam gerek'' dediğini düşünelim. Ancak bu kişi Tanrıya, Tanrı inancı işine yarayacağı için inandığını fark ederse, bu inancın samimiyeti ortadan kalkar. Ölümden korktuğu için, cennet için, ailesinden öğrendiği için inanmaya devam ederse, buna çıkar denir, dürüst bir inanç olmaz. Yani pragmatik yaklaşım, Tanrı'yı bir amaç için araç konumuna düşürüyor. Evet, güzel ifade etti. İşte açmaz burada ortaya çıkıyor. Fakat bu açmaz, James'i hiç ilgilendirmemiş görünüyor. Evet, o da kendi felsefesi için bu açmazı göz ardı etmiş. Bu açmazı kimi düşünürler, hamak sorunu olarak adlandırır. Hamak mı? Hamak da nereden çıktı? Hamakta uyumak için hamağın sürekli sallanması gerekir. Hamağın sallanması durunca çoğu insan dalmakta olduğu uykudan uyanır. Ee, nasıl ki hamakta uyumak isteyen birisi hamağı sürekli sallamak zorundaysa James'in takipçileri de inançlarını korumak için sürekli neden inandıklarını göz ardı etmek zorundadır. Anladım. Sence teistlere yönetilen en yıkıcı argüman nedir? Kesinlikle kötülük problemidir. Nedir o? Şöyle özetlenebilir. İnsanların bu dünyada acı çektikleri tartışılmaz bir olgudur. Eğer Tanrı her şeyi bilen bir varlık ise bunu bilmesi gerekir. Eğer her şeye gücü yeten ise bunu önleyebilmesi gerekir. Eğer iyilik sever ise bunu önlemeyi istemesi gerekir. Dolayısıyla ya Tanrı acıyı ortadan kaldırmak ister ama bunu yapamaz, o halde her şeye muktedir değildir ya da bunu yapabilir ama istemez. O halde sandığımız kadar iyi değildir. Fakat bu bir sınav. Eğer sınav için yapıyorsa bu onun egoist olduğunu hatta acımasız bir egoist olduğunu gösterir. Teist düşünürler bu suçlama karşısında tanrıyı savunmak adına pek çok argüman geliştirmiştir. Düşünce tarihinde bu çabalar teodise yani tanrı savunusu adıyla bilinir. Ancak bu çabalar tatminkar olmamıştır. Bu savunmalara birkaç örnek verir misin? Bunlardan en iyi bilineni özgür irade, özgür irade kavramına dayanır. Tanrı insanlara özgür irade bahşetmiştir. Kimileri bunu iyilik adına kullanabilir, kimileri de kötülük adına. Dolayısıyla kötülük, özgür irade adına katlanılması gereken bir durumdur. Makul gibi. Bence değil. Bu ne özgür iradeymiş ki, insanlar binlerce yıldır bedelini ödeyememişler. Bu mu makul? Bilemiyorum, düşünmem lazım. Ama bu özgür irade savunması yalnızca insanların yaptığı kötülüklerle ilgili. Ayrıca büyük yıkım ve acılara sebep olan doğal felaketler de var. Depremler, su baskınları, kasırgalar gibi. Gayet tabii, bunlar karşısında da korunup kollanmak tüm tesislerin hakkı olsa gerek. Peki başka ne tür savunmalar yapılmış? Özetlersek diyorlar ki, kötülük olmadan iyilik anlaşılmazmış veya resmin bütününe bakmalıyımışız. Bu büyük resimde önemli roller oynadığını görebilirmişiz. Hak etmediğimizi düşündüğümüz acılar... Aslında zorunlu acılarmış. Bu pek inandırıcı değil. Kesinlikle. Aslında incelersek görürüz ki çoğu tanrı savunması en sonunda onun hikmetinden sual olunmaz diye özetlenebilecek bir savunma hattına çekilir. Böyle savunma olur mu? Kanımca hiçbir şey doğal felaketlerde, savaşlarda, soykırımlarda yaşanan korkunç acıları haklı çıkaramaz. Sonunda o ünlü ikileme geliriz. Ya Tanrı bu haksız acıları engellemek gücüne sahip değildir ya da bunları engellemek diye bir tasası yoktur. Birinci durumda Tanrı her şeye kadir olamaz. İkinci durumda ise bizim iyi ve merhametli Tanrı imgemizle uyuşmaz. Sanki Tanrı bizi yapayalnız bırakmış, terk etmiş gibi. Ancak kimi düşünürler Tanrı'nın deizm bağlamında daha iyi savunulabileceğini ileri sürmüştür. Nasıl yani? Deistlerin Tanrısı evreni var eden, ona gerekli yasaları veren, fakat daha sonra olan bitene hiç karışmayan bir tanrıdır. En ünlü deist, Newtondur. Böylesi bir tanrı, doğrusu benim tanrı imgeme hiç uymuyor. Bu yüzden teizm, deizm ayrımı yapılmıştır zaten. Peki tanrının bir mazereti olamaz mı? Stendhal bu soruya şöyle cevap vermiştir. Tanrının tek mazereti var olmamasıdır. Dili de pek keskinmiş doğrusu. Ustura kadar keskin kımın usturası kadar yanlış hatırlamıyorsam, Nietzsche bunun en kıskandığı aforizm olduğunu söylemiş. Tam da Nietzsche'lik doğrusu. Teodise tartışmaları her zaman insanlığın gündemindedir. Ve bu konulara kafa yoran pek çok insan, dünyada, yaş dünyada yaşanan bunca felaketten, savaştan, insanların bireysel hayatlarında çektiği çileden, acıdan, dertten sonra cehennemin başka bir yerde değil bu dünyada olduğunu artık anlamıştır. Bir zen öğrencisi ustasına şöyle demiştir. Gençliğin nihai doğası nedir usta? Ustası, şuradaki postala sor. Öğrencisi, anlayamadım usta. Ustası, ben de anlayamadım.